Münafikun Suresi Medine'de inmiş olup 11 bir ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İdâ jâeke almunâfikûne <Sessizlik> qalûneşhedü inneke ne rasûlullâh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 Samimi olmadıklarına şahitlik eder. İtte Eey nedenad sele İnansa uyan. Onlar yeminlerini kalkan olarak kullanıp, insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Yaptıkları bu iş ne kötü bir iştir. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ Çünkü onlar önce inandıklarını iddia ettiler. Sonra inkara gittiler. Bu sebeple kalpleri mühürlendi. Artık onlar hakkı anlamazlar. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْذِ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ قَاتَلَهُمُ Onları gördüğünde kalıpları, kıyafetleri senin hoşuna gider. Onları beğenirsin.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 Oradan dışarı atacaktır. Heyhat, izzet Allah'ın Resulünün ve müminlerindir. Ne var ki münafıklar bunu bilmezler. Ya eyyuhallazîne âmenû, lâ tulhikum amvalukum ve la auladukum an zikrillâh, ve men yef'al dâlike feûlâike humul khâsirûn. Ey iman edenler! Gerek mallarınız, gerek evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Bilin ki böyle yapanlar en büyük kayba uğrarlar fiqul rabbi lawla akhartani ila sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce